Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın merhameti ve iyilikseverliği. Kuvvetli ve zayıf halinde, fakir ve zenginken, merhameti ve iyilikseverliği daima onun büyük şahsiyetinin aynası olmuştur. Rahmet kendisini kuşatmış, iyilik onun kılavuzu olmuştur. İyilik cennete kavuşturur. Yerdekilere merhamet edin ki, Göktekiler de size merhamet etsin. İnsanlara acımayana, Allah merhamet etmez. Merhamet sahiplerine rahmet, rahmetiyle muamele buyurur. Gönlünde merhamet olmayanlar, ancak bedbahtlardır diyen yine O'dur. Kur'an-ı Kerim'de onu, bu vasıfla anarak, Cenab-ı Hak, size içinizden bir Resul geldi. Günah işlemeniz ona güç gelir. Size pek düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir buyurmuştur. Onun merhameti bütün insanlara şamil, dihsan ve iyiliği hem mümin hem de müşriklere vasıl olmuştur. Büyük kalbine ve geniş rahmetine en yakın olanlar, fakirlerle, aciz, ve zayıflardır. Fukaraya karşı beslediği sevgi, Allah'tan dünya ve ahirette onlarla beraber olmayı isteyecek dereceye varmıştır. Hz. Aişe, onun şöyle dediğini rivayet etmişti. Allah'ım, beni fakir yaşat, fakir öldür ve fakirlerle beraber haşret. Hz. Aişe sorar, niçin ya Resulallah? Cevap, onlar cennete, onlar cennete, Zenginlerden çok önce girecekler ya Ayşe, yarım hurma da olsa ver, fakiri boş çevirme. Ayşe, fakirleri sev, onlara yakın ol ki kıyamet günü Allah da sana yakın olsun buyurmuştur. Hayatı fakirlerle beraberdir, evinde ve elinde ne varsa onların olurdu. Fakirleri olan meyli o derecedeydi ki bir gün yanlarından geçen birisi hakkında yanındaki bir zata bu adam hakkında ne dersin diye sormuştu. O zat şu cevabı verdi. ''Bu eşraftan bir adamdır. Kıza talip olsa verirler. Bir iş gördürmek istese görürler.'' dedi. Efendimiz sükut buyurdular. Biraz sonra yanlarından bir başkası daha geçti. Aynı soruyu bunun hakkında da tekrar ettiler. Yanlarındaki zat şu cevabı verdi. Fakir Müslümanlardan birisidir. Birinin izdivacına talip olsa reddedilir. Bir iş teklifesi yapılmaz. Söylese de sözü dinlenmez dedi. Efendimizin mukabelesi ise şu oldu. Bu fakir yeryüzü dolusu ötekilerden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından kendisine has olarak bahşedilen müstesna yaratılış ve engin rahmetin gereğini fakire itenayla ikram ederek acizin elinden tutarak ve ihsanını onlara bezleterek yerine getirmiştir. Öyle ki içinde yaşadığı cemiyet nizamını kısa zamanda değiştirmiş fakir ve zayıflardan şark ve garbı dize getiren büyük bir ümmet çıkarmıştı. Şunu buyururlardı, benden isteyeceğinizi fakirleriniz vasıtasıyla isteyiniz. Çünkü siz zayıfların yüzü suyu hürmetine rızıklanıyorsunuz. Fakirlerin yanına gelmelerinden de çok hoşlanırdı. Bir defasında sırf hidayete gelmelerine, Gayret ettiğinden zengin ve kuvvetli bir kaçıyla konuşmayı tercih etmişti. Vahiy ona şu ihtarda bulundu. Gözleri kör olan adam geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını çevirdi. Ne bilirsin, belki içini pak edecek yahut nasihati dinleyip ondan istifade edecek olan odur. Kendini her ihtiyaçtan variste sayana gelince sen ona dönüyor onu dinliyorsun. Fakirlerle sıkı alakası ve onlarla beraber haremi şerife gitmesi yüzünden Kureş mensupları onunla uzun uzun alay ederler. İçimizden Allah'ın lütfuna mazhar olanlar bunlar mı derlerdi? Fakat o bütün bunlara rağmen onları severdi, onlara karşı çok merhametliydi. Amr oğlu Abdullah diyor ki, bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelip fakirlerle beraber oturarak onları cennetle müjdeledi. Onların yüzlerinde bu müjdenin izleri belirince ben mahzun oldum çünkü onlardan değildim. Ebu Vakkas oğlu Saadın, kendini fakirlerden üstün hissettiğini görünce ona şöyle dedi. İlahi yardım ve hayır yönünden ne elde ediliyorsa... ''Onların yüzü suyu hürmetinedir. Sen de başarını onlara borçlusun.'' Bu haber Hz. Sad'ın bu fakirlerin komandasında Kadisiye meydanında rüstemi yenip kisraların saltanatını ayak altına almasıyla açıkça gerçekleşmiş oldu. O kisralar ki Arapların büyük bir kısmı da onların idare ve emri altında bulunuyordu. Buhari'nin sahihinde rivayet ettiğine göre, Efendimiz bir gün siyah bir köleyi hatırlayarak, ''O adam ne yaptı? Görünmüyor.'' dedi. Cevap verdiler, ''Öldü ya Resulallah.'' ''Bana niçin bildirmediniz?'' dedi. Durumunu ve başına gelenleri naklettiler. Olaya fazla ehemmiyet vermiyorlar. Tabii karşılıyorlardı. Efendimiz, ''Bana kabrin gösterin.'' buyurdu. Sonra, kabre kadar gelerek üzerine namaz kıldı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem köleleri hürriyete kavuşturmak, onları insani seviyelerine yükseltmek için mücadele ederdi. Bu uğurda ne mal, ne otorite ve ne de telkin ve davet esirgidi. Bunun en parlak örneği kendi kölesi Harise oğlu Zeyd'e karşı davranışıdır. Onu babasını veya kendisini seçmekte serbest bırakmış o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maddi kuvvet ve kudreti olmadığı Kureyş'in eğlence ve işkencesine her an maruz bulunduğu bir devrede onu tercih etmişti Efendimiz de onu sonradan Roma'ya karşı giriştiği savaşta muhacir ve ensardan müteşekkil orduya başkomandan tayin etmişti Mekhefetinden sonra Resul Ekrem Roma'ya karşı ikinci defa sefer düzenleyince köle çocuğu bir genci Zeydinoğlu binoğlu ordunun başına getirmişti. Sahabenin büyükleri, Kureyş'in eşrafı hatta bizzat Peygamber henüz 20 yaşında olan o gencin komandasında yürümüşlerdi. Görülüyor ki rahmet ve ihsanıyla kula kul sayılan köle sınıfını insanlık ve şerefin en üst kademelerine yükseltmişlerdi. Yine bunun üzerine kölesine kötü davranan cennete giremez. Köleye iyi muamele bereket, kötü muamele felaket getirir buyurmuşlardı. İşçi ve hizmetçilere karşı da çok iyi davranışlıydı. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Dirinize hizmetçisi yemeğini getirince eğer beraber yemeyeceklerse ona bir iki lokma versin. Süveydoğlu Muavi'ye anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz Mukarin oğullarının ancak bir kölemiz vardı. Birimiz ona bir tokat atmıştık. Efendimiz de bunu duymuşlardı. Köleyi azad edin buyurdular. Bundan başka hizmetçileri yok denince hizmet ettirsinler, ihtiyaçları sona erince de onu serbest bıraksınlar buyurdu. Ebu Mesud'dan rivayet edildiğine göre demiştir ki, kendime ait bir köleyi kırbaçla dövüyordum. Arkamdan bir ses duydum, baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Allah'ın senin üzerindeki kudreti, senin bu köle üzerindeki kudretinden çok büyüktür unutma. Efendimizin kölelere karşı merhameti o hale varmıştı ki, bir kimsenin kölem cariyem demesine bile razı olmazdı. Müslümanların bunu terk etmesini ve oğlum kızım demelerini tavsiye ve emrederdi. İşte bu terbiyenin almış yürümüş olan soy sop taassubu kibir ve gurura rağmen kölelerin hürriyete kavuşmasında, eşitlik ve kardeşlik ruhunun yayılmasında büyük tesiri olmuştur. Süveydoğlu Marur şöyle anlatıyor. Ebu Zerri üzerinde bir elbiseyle gördüm. Kölesi de aynı elbiseyi giymişti. Bunun sebebini kendisinden sordum cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Köleler Allah'ın emrinize verdiği kardeşlerinizdir. Kimin emri altında bir kardeşi olursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmeyecek işleri teklif etmeyin. Eğer ederseniz kendilerine yardım edin. Hazreti Enes der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on yıl hizmet ettim, bana bir kere bile öf demedi. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, köleler, hizmetçiler ve fakirlerin arasına girer, onlarla oturur, davetlerini kabul eder, hastalarını ziyaret eder, cenazelerine katılır ve üzerlerine namaz kılardı. İslam dini, köleleri hürriyete kavuşturmak için devlet hazinesinden hisse ayırmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, köleyi hürriyete kavuşturduktan sonra ona maişetini kazanacak kadar sermayede Verirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhlarında yer etmiş bulunan iyilik ve merhamet duyguları sadece insanlara mahsus da değildi. Bütün duygu ve davranışlarına hakim olan bu vasıflar onu hayvanlara karşı da merhametli davranma yolunda mücadeleye sevk etmişti. Arapların bu konuda teessüs etmiş birçok fena adetlerini ortadan kaldırmıştı. Onlar... Diri hayvanlardan, bilhassa deve hörgücünden et ve yağ keser, pişirir ve yerlerdi. Bunu haram kıldı. Yazıda, yabanda, mülkiyeti ispat için türlü acılarla hayvanın bir yerine işaret vurmak adetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun çok acı vereninden men ettiler ve duygusu en az olan uzva en küçük bir işaretle yetinilmesini emrettiler. Araplar diri hayvanları atış talimi için hedef dikerlerdi. Bu adeti ve hayvanların kuyruklarını kesmeyi de yasak ettiler. Bir gün Efendimiz bağlanmış aç bir deveye rastladı. Onu çözüp dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkulmasını tavsiye buyurdular. Aynı konuda şu örneği de kendileri anlatmışlardır. Bir adam yolda yürürken çok susamış, nihayet bir kuyu bulmuştu. Kuyuya indi, su içti ve çıktı. Gördü ki kuyunun yanında susuzluktan yanan ve toprak yiyen bir köpek var. Bu köpek de benim gibi susuzluktan yanmış diyerek tekrar kuyuya indi, ayakkabısını suyla doldurup ağzıyla tutarak çıktı. Köpeğe suyu içirdi, Allah bu işine kabul buyurdu ve bu adamı, Affetti buyurmuşlardı. Asab-ı Kiram sordular: "Ya Resulullah, hayvanlara yapılan iyi muamele için de bize sevap var mıdır?" Cevaben: "Her canlı için bu böyledir. Sevap vardır." buyurduktan sonra şunu anlattılar. Bir kediyi ceza olarak bağlayan, sonra da salmayıp hayvanın ot yiyerek ölümüne sebep olan bir kadın bu yüzden cehennemlik olmuştur. Efendimiz bu örnekleri hayvanlara iyi muamelenin sevap olduğunu bilmeyen bir cemiyet içinde veriyordu. Şark ve garpta Müslümanlar ve onların tesirleri altında kalanlar üzerinde bu davranışın büyük etkisi olmuştur. Arapların cahiliye çağından kalma bir adetleri daha vardı. Hayvanların sırtını hitabet kürsüsü olarak kullanırlardı. Bu adeti de yasaklayarak Allah bu hayvanları ancak güçlük çekmeden gidemeyeceğiniz yerlere kolayca gidebilmeniz için sizin emrinize verdi. Ayrıca yeri de yarattı. Diğer ihtiyaçlarınızı onun üstünde giderin buyurdular. Abdullah'ın oğlu Abdurrahman anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir seferdeyken serçeye benzer bir kuş gördük. Yanında iki de yavrusu vardı, yavrularını aldık. Kuş gelip başımızın üstünde çırpınarak uçmaya başladı. Bu sırada peygamberimiz geldi ve yavrusunu alarak bu hayvanın canını kim acıttı, verin ona yavrularını dedi. Hz. Ayşe'nin bindiği deveye sert davranması üzerine, ''Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur.'' buyurdu. Yine bu, insan ve hayvanı şamil merhameti sebebiyle bir çocuk gördüğünde yüzünü neşe ve sevgi kaplar, ashabın çocuklarını kolları arasına alır okşardı. Küçüklere rastladıkça selam verirlerdi. Semüre oğlu Cabir'in haber verdiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarışan bir çocuk grubu görmüş, Onlarla beraber koşmuştu. Binmişken çocuklarla karşılaşınca onları sevindirmek için devesini alırdı. Çocukların hakkına herkesten çok riayet ederdi. Hazreti Enes, ailesi ve çocuklarının hakkına Resulullah'tan çok riayet eden birini görmedim demişlerdi. Zeydoğlu Üsame der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir dizine oturtur... ...Hasan'ı da diğer dizine alırdı. Sonra ikimizi de okşar ve... ...Allah'ım benim onlara sevgi ve merhametim var. Sen de onlara rahmet et... ...derdi. Şivayete göre... ...bazı Araplar... ...Efendimizin kendi çocuklarıyla... ...asabının çocuklarını öpmesini tuhaf karşılamışlar. Bir defa... ...Habis oğlu Akra... Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi Hz. Hasan'ı öperken görünce ''Benim on çocuğum var şimdiye kadar hiçbirini öpmemişimdir.'' demişti. Başkaları da alışmadıkları bu şefkat hissini yadırgamışlardı. Efendimiz ise onların taş yürekli ve kaba hisli olmalarına hoş görmemişti. Hz. Ayşe der ki Hazreti Peygamber'e bir Bedevi Arap geldi ve ''Sen çocukları öpüyor musun? Biz onları öpmeyiz.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Allah kalbinizden merhamet hissini almışsa ben size ne yapabilirim ki? Ruhundaki merhamet onda bazen güler yüz ve sıcak davranışla tezahür eder, bazen de gözyaşı ve üzüntü halinde kendisini gösterirdi. Katı yürekliler bu davranışı ona yakıştıramadıkları zaman onlara, bunun rahmet ve merhametten ileri geldiğini, zaaf olmadığını anlatırdı. Bir kızının çocuğu ölmek üzereydi. Son deminde ona getirildiğinde çocuk can veriyor, zorla nefes alıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri doldu. Ubade oğlu Sa'd, ''Ya Resulallah bu ne? Ağlıyor musun?'' diye sorunca, bu Allah'ın mümin kulların gönüllerine koyduğu rahmetin eseridir. Zaten Allah da ancak kullarından merhamet sahiplerine rahmetiyle muamelede bulunur dedi. Ölüm bir gün bizzat saade gelmiş, hastalanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmiş, kendisini ailesi efradı arasında bulmuştu. Sordu, öldü mü? Hayır ya Resulallah dediler. Efendimiz ağladı ve, duyuyor musunuz? Allah gözyaşı ve gönül üzüntüsünden dolayı ölüye azap etmez. Fakat dilini işaret ederek bunun için azap eder buyurdular. Bu küçüğe ve büyüğe şamil rahmet onun sadece inanan tabiilerine mahsus da değildi. Kendisine düşman müşriklere ve diğer milletlerden muhaliflere kadar yayılmıştı. Bir muharebeden sonra ...kendisine saflar arasında... ...bazı çocuklarında katledilmiş olduğu... ...haber verildi... ...çok üzüldüler... ...bazları... ...ya Resulallah... ...onlar müşrik çocukları... ...niçin üzülüyorsunuz deyince... ...onlar sizden hayırlıdır... ...onlar doğdukları gibi duruyorlardı... ...sakın çocukları öldürmeyin... ...aman çocukları katletmeyin... ...buyurdular... ...Buhari'nin civayetine göre... ...Abdullah oğlu Cabir şöyle anlatıyor... ...önümüzden... ...bir cenaze geçmiş... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmıştı, biz de kalktık. Sonra dedi ki, ya Resulullah, o bir Yahudi ölüsüydü. O da, o da bir can, o da bir insan değil miydi diye cevap verdiler. Habeş kralı ölünce, ashabına onun ölümünü bildirdi. Sonra önlerine geçip, üzerine gıyaben cenaze namazı kıldı. İşte bir rahmet ki, ne dine ne de vatana bağlı. Ona göre insan kadar hayvan da iyi muameleye layık. Bir defa kendisinden düşmanlarını lanetlemesi istenmişti. Cevaben, ben lanetçi olarak değil, alemlere rahmet olarak geldiğimi buyurmuşlardı. Selil oğlu Übey oğlu Abdullah, Medine'de münafıkların reisiydi. O günü, kendisine uyanlarla beraber yan yoldan dönerek en sıkıntılı zamanında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ihanet eden oydu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve müminlerin başlarına bela kesildiği daha birçok meşhur vakaları vardı. İşte bu adam öldüğünde oğlu Teberrüken babasını kefenlemek için Hz. Peygamberden gömleğini istedi. Efendimiz münafıkların reisine kefen olmak üzere gömleğini verdi. Bundan daha büyük bir insanlık ve daha büyük bir iyilik örneği görülmüş müdür? Sonra kabri başına gitti. Ona namaz kılacaktı. Hazreti Ömer atıldı ve Ya Resulallah filan gün filan sözü söyleyen Abdullah üzerine namaz mı kılacaksın dedi ve daha bazı yaptıklarını söyledi. Efendimiz tebessüm etti ve ''Bırak beni ya Ömer'' dedi. Hazreti Ömer der ki, Efendimiz'e biraz daha ısrar edince buyurdular ki, ''Ben bu hususta muhayyer bırakıldım ve bu hareketi tercih ettim. Eğer yetmişten fazla istiğfarla affolunacağını bilsem, o kadar istiğfar ederdim.'' buyurdular. Bu söz, münafıklar hakkında nazil olan şu ayete işarettir. İster istiğfar et, ister etme. Onlar için yetmiş kere af dilesen de Allah onları katiyen affetmeyecektir. İstiğfar etmekle etmemek arasında muhayyer bırakılınca, rahim karakteri onu düşmanları için istiğfara meylettiriyor. Hatta Hazreti Ömer'e, eğer yetmişten fazla istiğfar ettiğimde affedileceklerini bilsem, daha çok af dilerdim diyor bir gün arkasında namaz kılan bir bedevinin ya Rabbi Muhammed'le bana rahmet et başkasına etme dediğini duymuş selam verince de genişi daralttın buyurmuşlardır. bundan ve onun rahmetle dolu benliğini aksettiren diğer örneklerden açıkça anlaşılacağı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı mühidin insanı değildi Kabile i ...taraf tutma... ...ve taş yürekliliğin hüküm sürdüğü... muhitinde ...onun her şeye şamil rahmeti... ...hudutsuzdu. Uhud'da kendisi yaralı... ...amcası parçalanmış... ...yardımcıları ölmüş... ...yaralanmış dağılmış bir haldeyken... ...düşmanlarına beddua... ...etmesi istenince... ...bilakis ona dua ettiren... ...işte bu rahmetiydi. Ona işkence eden ve kendisini kovan sakiflilere Taif günü dua ettiren yine bu rahmetiydi. Açlıklarından şikayet ederek akrabalık haklarına riayet etmesini isteyen ve daha dün onu Mekke'den çıkarmış, Medine'de abluka altına almış bulunan Kureyş'e Şam ve Yemen ticaret yollarını açtıran yine o merhametti. Onun rahmet ve ihsanından Dost, düşman, kuvvetli, zayıf, hür, köle, herkes hatta hayvanlar da faydalanmışlardı. Büyük kalbi rahmetle dolup taşmıştır. O rahmet dilinde müjde, gözlerinde yaş, elinde ihsan olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ve yerinde söz söylemesi. Büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellem ancak kendisine vahiy edilen bir beşerdi. Vahiy yoluyla ona verilenler de Kur'an-ı Kerim'de yer almıştı. Geri kalan sözleri ve işleri doğrudan doğruya eşsiz zatına fasih bir lisanın ve üstün bir aklın semeresiydi. Vahiy dışında onun ebediyen fesahat ve belagatın önderi, ve büyük adamların efendisi olarak kalmasına yetecek söz ve işleri vardır. Beşer tarihinin eşsiz kişisinin burada anlayan değer üç büyük eserini ele alalım. Birincisi, sanki birbirini eritmek ve birbirine düşman olmak için yaratılmış olan kabile ve milletlerden bir ümmet yapması. İkincisi, asırlar boyunca dünyanın ortasında saltanat süren ve bin yılı şarkta ve garatta Haşimi sülalesine iktidar imkanı veren bir devlet meydana getirmesi ve üçüncüsü de yüzlerce milyon kişinin bağlandığı Arap, gayri Arap, beyaz, siyah ve sarı herkesin ihlasla sarıldığı bir din getirmesi. Sadece kendisinde toplanan ve her biri ismini ebedileştirmek için, yeterli olan bu üç büyük iş, Vahiden sonra onun uzağa gören aklının ve fasih lisanının eseridir. Ümmi olan mahbub Kibriya'ya hiçbir öğretmen ve öğrenciye verilmeyen, kolay ve kimsenin söyleyemeyeceği kadar yüksek bir üslup verildiğinde herkes ittifak halindedir. Onun seçkin kelimeler, akıcı cümleler, Ebediyen sihatini kaybetmeyen manalar, parlak ve aydınlatıcı ifadeler içinde tekellüfsüz söylenmiş eşsiz hikmetleri ve veciz sözleri vardır. Asabı ona bir gün, ''Senden fasih kimse görmedik.'' demişlerdi. Buna ne mani var, Kur'an'da apaçık Arapça olan benim dilimle indi buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesahatini Benü Saad yurdunda yetişmesine ve Kureyş içinde doğmasına bağlayarak açıklamıştır. Bununla da Badiye Arapçasının saflık ve berraklığıyla şehir Arapçasındaki sanat ve güzelliğin kendinde toplandığını anlatmış olmaktadır. Fakat gerek Benü Saad yurdunda yetişmesi gerekse Kureyş'e mensup olmasının bize açıklayıcı sebep olarak kafi gelmediği bir husus var. O da her Arap kabile ve boyuna kendi lehçeleriyle hitap etmesi ve bu lehçelerin hepsinde sözün en güzelini söyleyebilmesidir. Dinleyen kahtandan, Adnan'dan, Arap yarımadasının kuzeyinden, güneyinden, Hicaz'dan, Tihame'den, Necitten olsa da durum böyledir. Hangi lehçeyle konuşsa dinleyici, onun fesahat ve belagat meydanının öncüsü olduğunu kabule mecbur kalırdı. Sözü apaçık, eksiksiz ve fazlasız olurdu. Dinleyen kolayca anlar ve hafızasını alırdı. Hazreti Ayşe der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi aceleyle konuşmazdı, açık ve ağır konuşurdu dinleyen sözünü hemen ezberleyebilirdi. Yine ondan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle konuşurdu ki bir kimse istese kelimelerini sayabilirdi demiştir. Büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellem edebiyat ve bilgi terbiyesini fesahatla meşhur edebiyat için panayırlar kuran beğendikleri sözü altınla yazarak Kabe'ye asan kavmi içinde almıştır. Bu kavim içinde cahiliye ve İslam devrelerinin meşhur nesep alimi bir Ebu Bekir vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fesahat ve belâgatına karşı derinden hayranlık duymaktadır. Bir gün ben Araplar arasında çok dolaştım ve birçok edipler dinledim fakat senden fasihine rastlamadım seni kim yetiştirdi diye sormuş, beni Rabbim yetiştirdi ve güzel yetiştirdi cevabını almıştı. İşte en doğru izah da budur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılıştan berrak duygu, uzak görüş, doğru hüküm, her iş ve sözünde açıkça görülen mükemmel ahlak ve tabiat sahibiydi. Edebiyat sahnesindeki yeri malum olan Cahiz, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin konuşma sanatını anlatırken, Allah onun sözüne tatlılık vermiş. Kabul örtüsüne bürümüş. Onda heybetle sevimliliği cem etmişti. Sözü tekrar etmez, dinleyen de tekrarlatmaya ihtiyaç duymazdı. Bir kelimeyi bile eksik ve düşük söylemez dili sürçmez ve delili geçersiz olmazdı. Hiçbir rakip onu susturamamıştı. Az sözle büyük manalar ifade eden hutbeler irad eder hasmını mugalatayla değil doğru delillerle sustururdu. Hiçbir kimse onunkinden faydalı, doğru ve ölçülü söz duymamış olurdu demişti. Şimdi onun muhtelif mevzularda bazı sözlerini arz edelim. Onlarda asırların yıpratamadığı yenilik ve çağların gideremediği güzellik içinde Muhammed'i fesahat ve belagatı canlı ve ışıklı bir şekilde göreceğiz. Şu sözlere dikkat edelim. Rabbim bana dokuz şey emretti. Açıkta ve gizlide Allah'tan korkmak hoşnutluk ve kızgınlık hallerinde adaletten ayrılmamak, zenginlikte ve fakirlikte iktisat ve itidali bırakmamak, akrabam kesse bile onlarla ilgimi kesmemek, beni mahrum edene vermek, bana zulmedeni affetmek, sükutumun tefekkür, konuşmamın zikir ve bakışımın ibret olması buyurmuşlardır. Kılıcı üzerinde şöyle yazılıydı: Sana zulmedeni affet, seninle ilgilenmeyen akrabana yardım et. Sana kötülük yapanı iyilikle mukabele et. Aleyhine de olsa doğruyu söyle. İbn Abbas naklediyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem terkisindeydim. Dedi ki: Ey genç, Allah'a karşı vazifeni yap ki seni korusun. Onu önünde bulasın. Geniş zamanında onu unutma ki dar zamanında imdadına yetişsin. İstediğinde Allah'tan iste. Yardım dilersen ondan dile. Çünkü onun ihsan ve takdir etmediği bir hususta sana faydalı olmak üzere bütün insanlar bir araya gelseler bir şey yapamazlar. Allah'ın ilminde her şey yerini almış, planlar tamamlanmış ve durulmuştur. Allah rızası şüphesiz olarak neredeyse orada elinden geleni yap. Çünkü nefsin hoş görmediği şeye sabretmekte birçok hayırlar vardır. İlahi yardım sabırla, ferahlık sıkıntıyla beraberdir. Bir güçlüğe karşı Allah tarafından iki kolaylık verilir. İki kolaylık karşısında bir güçlük çok değildir. Ebu Zerden rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Elinden kötü bir iş çıkınca arkasından bir de iyilik yap ki onu telafi etsin. İnsanlara karşı Güzel huyla muamele et. As Amr'ın oğlu Abdullah rivayet ediyor. İki vasıf vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi şükürlü ve sabırlı yazar. Kimde de yoksa, onu ne şükürlü ne de sabırlı yazar. Dini hususunda kendinden üstün olana bakıp ona uyan, dünyalık bakımından da kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın fadl ve lütfuna hamd edendir buyurmuşlardır. Hz. Huzeyfe'den rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Hiçbiriniz imma yani sabit bir şahsiyet ve karakteri olmayan tufeyliği olmasın. Böylesi ben halka bağlıyım, onlar iyilik yaparlarsa ben de yaparım, onlar kötülük yaparlarsa ben de yaparım der. Siz bilakis şunu kendinize düstur edinin, insanlar iyilik yaparsa iyilik yapmak, onlar kötülüğe sapınca kötülük yapmaktan sakınmak. Muaviye halifeyken Hz. Ayşe validemizi bir mektup yazmış ve bana iyi tavsiyeler ihtiva eden bir mektup yaz. Kısa olsun demişti. O da şöyle yazdı. Sana selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İnsanların kendini hiddetle terk etmeleri pahasına da olsa Allah rızasından ayrılmayanı Allah insanlardan korur. Allah'ın gazabını gerekli kılsa bile insanların hoşnut olmasını isteyeni Allah insanlara terk eder. Sana tekrar selam olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Bir kimsede en fena huy, doymaz cimrilik ve faaliyetsiz bırakan korkaklıktır. Zulümden çekinin, çünkü kıyamette o zulüm korkunç karanlıklar gibidir. İhtiras ve cimrilikten kaçının, çünkü sizden evvelkileri bu mahvetmiştir. Öyle ki bu yüzden birbirinin kanını döktüler ve ırzlarına tecavüz ettiler. Ve yine buyururlar. Allah sizin için üç şeyi hoş görmez. Dedikodu, mal israfı ve lüzumsuz soru. Yine buyurdular. Kardeşinin felaketine gülme. Allah onu kurtarır seni müptela kılar. Ve yine buyurdular ki. Size kötülerinizi haber vereyim mi? Yalnız yiyen, kölesini döven ve yardıma kapısını kapıyanlar Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular ömrün uzun olursa ellerinde öküz kuyruğu gibi kamçılarla hüküm süren akşam sabah Allah'ın gazabı yolunda bulunan kimseler göreceksin ve yine buyurdular ki benim görmediğim cehennemlik iki sınıf var Birincisi, ellerindeki öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Ve ikincisi, giyimli fakat çıplak, sapık ve saptıran, başları deve örgücü gibi kadınlar. Bunlar ne cennete girer, ne de onun kokusunu alabilirler. Ve yine iki nimet vardır ki, insanların birçoğu bunlardan gereği gibi istifade edememişlerdir. Sihat ve boş zaman buyurmuşlardır. Şimdi de şu veciz söze bakalım. Onlardaki derin manaları düşünelim. Hakkında düşündüğünü senin hakkında düşünmeyenle arkadaşlıkta hayır yoktur. Hayır söyleyip istifade eden yahut sükut edip selamette olan kula Allah rahmetiyle muamele buyursun. İnsanlar en çok kendi zamanlarına benzerler. Vaat etmek, vermek gibidir. Akıllı kişi ülfet eder ve ülfete layıktır. Emanet yağmalanıp sadaka kesilmedikçe ümmetim hayır üssedir. Ve üç şey mahvedicidir. Sakınınız. Sahibini hükmü altına alan cimrilik Kendine uyulan nefsani arzu ve kişinin kendini beğenmesi buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benzeri bulunmaz bir hatipti. Hak ve hakikati söz konusu eder, onu insanların gözü önüne sererdi. Yaldızlı sözlerle halkın gönlünü çalmaktan kaçınır, fasih görünmek ve söz ebeli yapmaktan hoşlanmazdı sözünün ifade ve manası açıktı. Onun eksiklik ve fazlalıktan ari uzun hutbeleri de vardı. Sözün kısası veciz ve benzersiz bir söz varsa onun sözleridir. Hudri diyor ki: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize ikindi namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalkıp hitaba başladı. Kıyamet gününe kadar vuku bulacak mühim olayları hep sıraladı. Onu hatırında tutan, tuttu, unutan unuttu. Söyledikleri arasında şu da vardı. Dünya çekici ve tatlıdır. Allah sizi orada halife kılmış ve ne yapacaksınız diye altına almıştır. Dünya ve kadına düşkünlükten sakının. Halk korkusu bileni hakkı söylemekten alıkoymasın. Kıyamet günü her zulüm için büyüklüğün nispetinde bir bayrak dikilecektir. En büyük zulüm, hain ve asi idareci ve devlet başkanının zulmüdür. Gazap, boyun damarlarındaki şişkinlik, gözdeki kızartı gibi Ademoğlunun kalbinde de tesir eder. Kim gazaplanırsa yere yapışsın ve sakinleşsin. Bir de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin... ...veda hacında ...Arefe vakfesinde... ...yüz bin kişiye karşı irad buyurduğu... ...kısalığına rağmen... ...İslami prensiplerin çoğunu içine alan... ...şu hutbesine bakalım. Şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin. Çünkü bilmiyorum... ...belki de bu sonra... ...sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Ey insanlar! Zaman semavat ve arzın yaratıldığı gündeki durumu gibi deveran etmiştir. Yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. 3'ü ardarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem, biri de Şabanla Cumada arasındaki Muzar'ın isimlendirdiği Receptir. İşte kanlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız bu şehrinizde bu ayınız içinde şu gününüz gibi haramdır ve muhteremdir. Yakında Allah'ınıza kavuşacaksınız. O sizi amellerinizden sorguya çekecektir. Benden sonra sapıklığa geri dönüp birbirinizin boynunu vurur hale gelmeyin. Söylediklerimi burada olanlar olmayanlara ulaştırsın. Bu sözler kendilerine ulaştırılanlardan bir kısmı, dinleyenlerin bir kısmından daha dikkat ve itaat sahibi olabilir. Tebliğ ettim mi ey insanlar? Duyurdum mu diye sorduktan sonra şöyle devam etti: Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Bütün faizler hükümsüzdür. Fakat ana sermayeleriniz sizindir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah faizi haram kılmıştır. Binaenaleyh Abdülmuttalip oğlu Abbas'ın bütün faizleri hükümsüzdür. Cahiliye devresinde meydana gelen bütün kan davaları hükümsüzdür. İlk düşen kan davanız Abdülmuttalip oğlu Harisoğlu kidir. Ey insanlar! Şeytan bu topraklar üstünde mabud olmaktan ebediyen ümidini kesmiştir. Fakat küçümsediğiniz bazı işlerinizde, kendisine uyulmasına da razıdır. Onun böyle vesilelerle dininize sataşmasına imkan vermeyiniz. Ey insanlar! Allah'ın haram kıldığını helal kılmak ve böylece bazı haramları çiğnemek için uydurulmuş olanlar küfür ve taşkınlıktan başka bir şey değildir. Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Evinize istemediklerinizi bastırmamaları, iffetlerini korumaları, kadınlığa yakışmayan çirkin hareketlerde bulunmamaları, sizin onlar üzerindeki haklarınız cümlesindendir. Yüz kızartıcı bir davranışta bulunurlarsa, onları yataklarında yalnız bırakmanıza, küsmenize, ...ve incitmeden tedib etmenize Allah izin vermiştir. Bu hareketlerden vazgeçerlerse onları... ...içtimai seviyenize uygun olarak giydirmek ve yiyeceklerini temin etmek vazifenizdir. Ey insanlar! Kadınlara karşı çok iyi davranınız. Çünkü onlar sizin himayenize verilmiştir. Sözlerimi iyi düşünün ey naz. Ben size tebliğ ederek ve açıklayarak sarıldığınız müddetçe doğru yoldan sapmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti. Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin ve üzerinde düşünün. Biliyorsunuz ki her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir ve müminler birbirinin ancak kardeşleridir. Bir kimseye gönül rızasıyla vermedikçe... Kardeşinin malı helal olmaz, kendinize zulmetmeyin. Allah'ım tebliğ ettim mi diye sorunca, bu soruya hazır olanlar her taraftan evet diyerek cevap verdiler. Zamanımızda herkesin kabul ve ittifak ettiği prinsipleri ihtiva etmektedir. Fakat bu hutbenin irad edildiği zamanki Arapların, hatta insanlık dünyasının içtimai ve medeni durumunu inceleyenler, Bilmelidir ki bu fikirler Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıkmasıyla meydana gelen en büyük içtimai inkılabın yeni temelleridir. Bu işten anlayanlar görürler ki Hutbe kısalığına rağmen derdi ve çaresini tamamen içine almış, hak yoldan sapmış Araplardan şark ve garbı asırlarca idare edecek bir ümmet meydana getiren İslam medeniyetinin esasları ihtiva edilmiştir. Günler durmadan geçiyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin fesahat ve belagat örneği sözleri daima yeni, daima tatlı, ilim ve edebe yönelenler ona kavuşunca mesur oluyor. Ediplerse eşsiz örneklerinden hep istifade etmeye devam ediyor.